Bar Ömer ile Güzel Zeynep. Yazan Tarık Dursun K. Seslendiren Ahmet Mümtaz Taylan. Bir an üçü de suskusu oldular. Hiç kimse konuşmadı. Ne Zeynep ağzını açtı, ne Ömer, ne de Ali Osman. Pencerede gelincik tarlası bir perde asılıydı. Camdan dışarıda bir tarçın ağacı görünüyordu. Üçgenin bir ucunda Zeynep oturmuştu, bir ucunda Ömer, bir ucunda da Ali Osman. Tarçın ağacına bir mini kuş kondu. Saka mıydı, kuyruk sallayan mı? Camdan incecik bir kanat çizgisinde geçmişti. Tarçın ağacına kondu Kısık kısık öttü Üçgenin dördüncü ucu masaydı Ortalık yerinde Kara bir röver Namlı ağzı Ali Osman'a çevrik yatıyordu. Kabza Ömer'den taraftı Uzun bir zaman gittim Dedi Ömer Gittin evet dedi Ali Osman Gittin hiç verdin. Gurbetlik bildiğin gibi değil Dedi Ömer Zor Zordur herhal sen hiç gurbete çıkmadın Çıkmadım Mehmet dedi Ali Osman Bildiğin gibi değil Yeniden sustular Zeynep gözlerini yerden almadan kalkacak oldu Ömer önledi Hiç yüzünü yüzlemeden Otur, Otur. dedi Zeynep kaldı Taçın ağacındaki kuşun kısık sesi yeniden duyuldu Ömer dinledi Sakam mı diye sordu Tamam dedi Ali Osman ''Başka bir kuş olacak.'' Ömer güldü. ''Sakadır.'' dedi. ''Mutlaka o. Mini kuş sesi çünkü.'' ''Olsun.'' dedi Ali Osman. ''Saka olsun.'' Sesi sesine benziyor. ''Alamanya'da saka kuşu yoktu.'' dedi Ömer. ''Başka mini kuş çok gördüm ama saka kuşu yoktu.'' Masa sofraydı. Dibi üç parmağa inmiş binlik bir rakı şişesinin çevresinde iki tabak vardı. İçlerinde taze salatalıkla domates sövüş edilmişti Çatal uçları teneke peyniri bulaşığıydı Rakın duruyor ya Ali Osman soluğunu belli belirsiz içine çekti İçti mi? Dedi Sen mi? Çoğunu kim içti? Ben Hadi içelim yine Bardağını sol eliyle aldı kaldırdı Sağ eli röverin kabzasına yakın duruyordu Kıpırtısızdı Uykudaydı sanki Ali Osman bulanık rakılı bardağını başına dikti... ...tam yudumlayacakken Ömer... ...hele dur hele... ...dedi, durdurdu... ...tokuşturmadık ki... ...Ali Osman bardağını indirip uzattı... ...tokuşturdular... ...bir çınlama oldu... ...Alamanlar... ...her seferinde tokuştururlar... ...dedi Ömer... ...her seferinde de... ...prozit derler... ...gözleriyle karşısındaki iki insanı eksiltmeden... Rakıdan büyük bir yudum içti Soluyup Oh Çekti Bıyıkları ıslaktı Yine sol eliyle sildi Elini indirdi Çatalı aldı Dilimden bir domates parçasına batırdı Çekti Ağzına attı Kaç yıl oldu ben gidelim Dörtü düşündü Kendi karşıladı Beş yıl Dedi Mapusluk gibi bir şey Hep günleri saydım Günleri hafta ettim. Haftaları ay, ayları çentik çentik yıllara çıkardım. Fenikleri mark ettim. Markları onluklara, yirmiliklere, elliliklere, yüzlüklere, yüzlüklere, yüzlükleri binliklere çevirdim. Beş yıl bunları yaptım. Haddehanenin fırını önünde içim dışım kavruldu yangından. Derim pişti, tabaklandı. Pazarları da çalıştım, mesai yaptım. Gavur, pazarları da çalışırsan çift yövmeye veririm Ömer dedi bana. On beş on beş daha otuz Otuz mark bizim paramızla dört kere otuzumuz yüz yirmi Yüz yirmi lira Eda Kesti Kulak kabarttı Ali Osman'a Ali Osman'dan Zeynep'e baktı Öttü mü? diye sordu Kuş mu? dedi Ali Osman Evet Duymadım Sen Zeynep başını kaldırmadan Duymadım dedi Bana öttü gibi geldi Kapı aralıktı, odaya tarçın çiçeklerinin keskin kokusu geliyordu. Soğuk vurmadı mı hiç, dedi Ömer. Ağaçlara mı? Ağaçlara, evet. Hayır, bu yıl kış pek yapmadı. Bizim orada ayvalar öyle boldu ki, güzün baktım bu yıl esaslı kış olacak dedim. Narlar da çiçekten kırılıyordu. Burada da tam tersiydi. Ay vakıttı, Narda tek tük zor verdi. Ömer diliyle dişlerini sıyırttı. Cık cık sesler çıktı ağzından. Allah'ımın bir işi işte, dedi. Bir yeri bir yerini tutmuyor. Adamı gibi tıpkı. Kimsenin adamı bizim adamımıza benzemiyor. Her biri bir başka havada. Kadını kızı da öyle. Böyle dedi. Zeynep'ten yana çevrildi. Kız gözlerini kaldırmadı yine. İki çevrik ve bulanık gözün üzerinde olduğunu biliyordu. Omuzları düşüktü, gönlü bunalıyordu. Rakının kokusu içini yakmıştı. Ayda bir kez, pazar günleri çalışmazdım. Geburda çalışmazdı. Üç pazar çalış, bir pazar dinlen Ömer, dediydi. Kitapta yeri varmış, öyle dedi. Allah bile pazarları izin yapar, dedi. Taçın ağacındaki kuş, bu kez gerçekten öttü. Kısık sesini üçü de duydular Öttü Öttü değil mi Öttü dedi Ali Osman Pazarları O izin yaptığım ayda bir gün Alır başımı şehrin dışına çıkardım Bir başıma kırlara giderdim Ekili patates tarlalarından geçerdim Yonca tarlalarına girerdim Bir subaşı bir çeşme bir yalak Bir ağaç altı aranırdım Ağaç her yerde bulunur Ama tarçın ağacı Her yerde bulunur mu o şehirde hiç tarçın ağacı yoktu. Her izinli pazarımda... ...dere tepede dolaşıp... ...tarçın ağacı arardım. Buldun mu? dedi Ali Osman. Sordu. Tarçın ağacın mı? Evet. İlkti Ömer güldü. <gülüyor> buldum. Hiç ummadığım bir yerde yani. Bir köy evinin tam arkasında bitmişti. Bir baktın mı göremiyordum pek. Döne dolana sonunda buldum onu. Belki... Kokusu çekti beni. Belki de başka bir şey. Ama buldum. Zeynep irkildi, titredi, başı eğik. Duyulur duyulmaz bir sesle. Bizimki gibi miydi? Dedi. Ömer duraksadı. Zeynep'e bakmadan çabuk çabuk. Tıpkı tıpkısına bizimki gibiydi dedi. İncecik daldı. Çiçekleri el kadar kocaman. Kokusu keskin mi keskindi. Gittim ağacın çevresinde dönendim. Gözlerimle sevdim, okşadım. iki elimi sürdüm gövdesine, kokusunu aldım, burnuma tuttum. Buraya andın yani, dedi Ali Osman. Su bardağını uzandı, Ömer'in sağ eli anında uyandı, parmaklar kalkındılar, dördü kıvrıldı, baş parmak desteklik etti, bilek beşini birden röverin kabzasına doğru yavaşça gitti. Ali Osman durdu. Gözlerini su bardağından ayırmaksızın, ucun ucun roverdan yana baktı. Kısacık bir andı. Bu kadarlık bir sürede dünyanın herhangi bir yerinde bir çocuk uykusunda güldü. Bir uçağın tekerlekleri herhangi bir alanın beton pistine değdiler. Hastanenin birinde ameliyat masasına yatırılmış bir hastanın göğsüne ilk neşter vuruldu. Deri yarıldı. İki yana açılıp çözüldü. Bir erkek bir kadına ağzından öptü. Yavaşça cık Açılı dudakları arasına kadının üst dudağını aldı, emdi. Okyanusun ortasında suları yararak gökyüzünden mermi gibi bir şey indi, alarm verildi. Bir adam bir kağıda imzasını attı, bir telefon çaldı. Herhangi bir mektuba bir pul yapıştırıldı, bir tramvay dönemeci döndü. Duvar dibine dizili gözleri bağlı bir sıra adamın nişanlayan tüfeklere ateş komutu verildi. Saksılı küpe çiçeklerine ilk yağmur damlası düştü. Yeni doğan bir bebek bütün gücüyle soluyup bağırdı. Sevişen bir kadın dişleri sıkık doygunluğa erdi. Bir arabanın kontağı açıldı. Birileri rakı ya da başka bir içkiye yudumladı. Tadı dil burdu. Ali Osman geri çekildi, bekledi. Ömer, buraya yandım. Evet, dedi. ''Burayı, bu evi, bu odayı, bu yüklüğü, bu duvardaki ipek seccadeyi, bu masayı, sandalyelerimizi, çatal bıçağı, güvecimizi, bu çiçekli tabaklarımızı, bu su sürahisini, bu bardakları.'' Derin derin soluklandı, cigarası kibrit kutusunun üzerinde kül büyütüyordu, dumana titrekti. ''En son zeyne bir dedi. En son Zeynep'i andım Dişleri kenetliydi Yavaşça gevşetti Kendi başına rakı bardağını aldı İri bir yudum içti Dedi Ama kuşsuz bir ağaçtı Tarçın ağacı kuşsuz olur mu? Oralarda oluyormuş demek Yadırgadım önce Uzun uzun oturup bir kuş gelsin Tarçın ağacına konsun Çiçekleri arasında bana bakıp ötsün istedim Kaç kez öterse ötüsünde. Evin epey uzağında... ...karanlık ağaçlı bir orman vardı. Orman kuşları gelirler de... ...tarçın ağacına konarlar, öterler... ...dedim, bekledim. Cık. Yanılmışım. Cigarasının külünü silkti. Paketinden yeni bir tane çekti. Ali Osman'a da uzattı. Yaksana, dedi. Ali Osman karşı durmadı. Aldı. Ömer çakmağıyla ile onun cigarasına... Ardından da kendininkini yaktı. Gevura dedim ki... Ben pazarları... Hani izin yaptığım pazarları... Kıra Orman'a gidiyorum. Niye gidiyorum peki? Ben ne bileyim niye gidiyorsun Ömer? Dedi. Bilmezsin tabii dedim. Hiç gurbete çıkmadın. Hiç gurbet tadı tatmadın ki. Hep yaydın bacaklarını. Kendi yerinde yurdunda durdun. Öyle oldu mu adam gurbeti ne bilsin? Ee. ''Tut ki öyle, ne olacak?'' dedi bana. ''Şu olacak.'' dedim. ''Adam olana gurbetliğini unutturmak gerek.'' ''Bunun için de kuş bul bana.'' dedim. Şaşkın şaşkın durdu kaldı öyle. Anlamadı. Ama gebur bizden akıllıdır. Anlamasa bile baktı ''Ben bozu düzelmem de zorunlu.'' ''Peki.'' dedi gitti. Cehennem fırınının önüne geçtim, başladım çalışmaya.'' Hurda demirler araba araba gelirdi Her birinin kazana ayrıydı Bilmem neler bilmem hangi kazana Bilmem hangilerde bilmem nere kazanını Bir boşalırdı binlerce derece sıcaktaki kazana Anında kızgın yangınlı bir su olurdu Fokur fokur kaynardı Derecesi tuttu mu kazanın düdüğü vururdu Açardım kapağını bir düğmede Har diye yangınlı su kalıplara akardı Saça parmağını ağzına soktu Dolaştıra dolaştıra bir domates çekirdeği buldu ...dilin ucuna getirdi, püskürttü. Unuttu sandım. Unutmamış. Bir cumartesi akşamı haftalığıma alırken çağırdı odasına. Bak, dedi. Baktım tel bir kafeste sarılı karalı bir kuş dururdu. İşte kuşun Ömer, dedi. Güldü. Ben de güldüm. Aldım eve getirdim kuşu. Başka zaman olsa üzerime ölü toprağa serpilmiş gibi uyurdum. Gece uyku girmedi gözüme. Arada uyanıp uyanıp kuşa baktım. Yerindeydi ürkek, korkak. Işığa bakıyordu. Sabah oldu kalktım. Kuşun kafesini gazete kağıtlarıyla sardım. Hava alsın diye çevresine delikler açtım. Tramvaya bindim. Şehrin en ucuna gittim. Oradan yayan yapıldak kırlara vurdum. Tarçın ağaçlı eve geldim. Gazete kağıtlarını açtım. Kuşu aydınlığa kavuşturdum. Cebimden çıkardığım iplikle bir ayağından sıkıca bağladım. Sonra salıverdim havaya. Önce şaşkınlığından pat diye yere düştü. Kaldırdım, göğe doğru savurdum. O zaman kanat açtı, pır pır uçtu. İpi saldım, yavaş yavaş yürüdüm. Çekip çevirerek tarçın ağacına getirdim. Ağaç çiçek açmıştı. Kuş çiçekleri görünce hiç karşı durmadı, kondu dalın birine. O dala konunca ben de ipin sonunu parmağıma sardım... Tarçın ağacının altına oturdum, bekledim. Neyi bekledim? Kuş ödecekti, kuşun ötmesini bekledim. Ötmesi için ne gerekiyorsa yapmıştım çünkü. Güneş vardı, ilk yazdı, tarçın ağacındaydı, dallar çiçekten geçilmiyordu. Gelmeden önce bol bol yemleyip karnını sıkıca doyurmuştum. Yarı bozgunda yeniden kulak kabarttılar. Dışardaki tarçın ağacına konmuş kuştan ses soluk gelmiyordu. Öttü mü senin kuş bari dedi Ali Osman <gülüyor> Ötmedi Neden ötmedi hiç anlamadım e, Belki dişi de ondandır Öyle ötmez kuşlardan değildi Hem evdeyken ötmüştü kaç kez Ağaçta niye ötmedi peki Bilmiyorum Suskunluk yeni baştan koyuldu Yerini yadırgamış olacak dedi Ali Osman araya girdi Ben de öyle dedim Dedi Ömer Güneş dönmüştü Pencerenin sağ yanından yürüyordu Dışarı mı çıkacaktın demin? Dedi Ömer Zeynep'e döndü Zeynep başını salladı Evet dedi Çık dedi Ömer. Bak bakalım Bizim tarçına konan kuş Ne kuşuymuş Zeynep dizleri üzerinde doğruldu, Masadakilere bakmadan dümdüz yiyip kapıyı buldurdu Aralık büyüdü Güneş bütün bütüne içeri doldu. Zeynep'in çıkışıyla içerisi bir ara kararıp sonra yeniden aydınlandı. Söyleyeceğin var mı senin? Dedi Ömer. Yok Edali Osman. Hiç pişman değilim. Bırakıp gitmeseydin de bu iş olacaktı. İçime od düşmüştü. Yüreğim yanıyordu. Zeynep'in de öyle. Birbirimize yaraşırdık. Böyle düşündük, birbirimizin olduk. Sen değil, Allah gelsin önünde duramazdı bunu. Ben de mi? dedi Ömer. Sen de. dedi Ali Osman. Ömer'in sağ eli alnı sızınmayanıp delirgin saldırdı. Parmaklar bir anda atmaca gibi revolvere kapandılar, kavrayıp bir elde doğrudular. Tetik hemen düştü. Namudan parlayıp çıkan kurşun Ali Osman'ın iki gözü arasına buldu. Ali Osman şimşekle çarpılmışcasına pat diye sandalyesinden kaydı ve kovuldu. Rever'in sesine Zeynep koştu, kapıdan girdi, odanın ortasına kadar geldi, durdu. Ömer konuşturmadı. Meydan vermedi konuşmasına Ağzını açtırmadı Tek söz ettirmedi Röverden ikinci kurşun sekmeden Zeynep'in tam göğüs kafesindeki Can yuvasını buldu Kızı devirdi Gürültü dindi Suskunu kaldı her yanı Ömer ayağa kalktı Başı kapıdan yana dönük bekledi, ses alamayınca sallana sallana eşiğe çıktı, baktı. Taçın ağacında kuşmuş yoktu. Reverin sesine gitmiş, dedi. Ayal.